Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, değerli kardeşlerim, bu hafta iman nedir? Başlıca iman esasları nelerdir? İman esaslarında kaynak ve ölçü nedir? Başlıklarını konuşacağız. Bu başlıklar üzerinden ve özellikle iman tahavinin bu başlıkların altını nasıl doldurduğunu da hesaba katarak, hatta merkeze alarak konuyu detaylandırmaya çalışacağız. İman nedir? İman kelimesi öncelikle Emine kökünden geliyor. Amene, Emine'nin ifal babından bir türevi oluyor. Amene. Emine emin oldu, güven ve selamette oldu. Amene Emniyette kıldı, emin kıldı, eman verdi, güven verdi anlamına geliyor. Ama genelde tasdik anlamında kullanılır. Yani şer'i istilahi manası normal günlük dilde de hemen hemen oturmuştur. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ Geçiyor. Hz. Yusuf'un kardeşleri o meşum hadise gerçekleştikten sonra babalarına geliyorlar işte olayı kendi tasarladıkları biçimde anlattıktan sonra diyorlar ki biz doğru da söylesek sen bizi tasdik etmezsin sen bize inanmazsın belki de Mısır'dan döndükten sonra diyor olabilirler diyorlar İkinci defa kardeşini istiyorken, hani Bin bu defa yanlarına istiyorken, babası size bir defa güvendim de başıma neler geldi, kardeşi Yusuf'tan ötürü bir daha mı size güvenmemi istiyorsunuz adeta diyor. Onlar da işte biz doğru da söylesek ki bu defa doğru söylüyorlar. Hz. Yusuf gerçekten istiyor ama sen bize inanmazsın sen bizi tasdik etmezsin doğrulamazsın, onaylamazsın doğru söylüyorsunuz demezsin bize çünkü bir defa sana karşı güvenimizi kaybettik burada tasdik anlamında kullanılıyor mümin kelimesi, sözlük, lügat anlamında kullanılıyor istilahi manası, şer'i manası da buna yakın nedir? kişinin Hazreti Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan getirmiş olduğu her türlü hüküm ve bilgiyi kalbiyle onaylaması, diliyle bunu ifade etmesidir. Bu aynı zamanda bize imanın rükunları diye ifade edilen imanın olmazsa olmazıdır parçalarını, imanı oluşturan, bütünü oluşturan parçaları da gösteriyor. Bir, kalb ile tasdik, iki, dil ile ikrar. Meşhurdur, bunu çocukluğumuzdan beri amen Amentü kitaplarında öğreniriz. İmanın rükmü ikidir, kalb ile tasdik, dil ile ikrar. Evet, bazıları ameli ekliyor, bazıları ikrarı çıkartıyor, diyor ki sadece kalb ile tasdiktir. Burası ihtilaflı, buraya geleceğim. Ama özde iman kelimesinin sözlük anlamı olan güven vermek, güvenmek ve güven vermek anlamı doğrulamak, tasdik etmek şeklinde Efendim bir başka manaya kavuşuyor ki bu iki mana arasında uzaklık yok, aksine yakınlık var. Ve buradan şer'i bir içeriğe kavuşuyor. Allah'a, Allah'ın peygamberi yoluyla bize iletmiş olduğu her türlü hüküm ve bilgiye inanmak, güvenmek ve bunları kabul ediyoruz, yalanlamıyoruz, bunların gereğince hareket edeceğiz şeklinde bir de güvence vermektir. Böyle bir güvence boyutu da vardır. İnanmak sadece inandığımız şeyleri kabul etmek Doğrudur. Kanaatine erişmek demek değildir. Yanı sıra hem bunlara güvenmek, hem de bunlardan yana Allah'a ve diğer müminlere güvence vermek anlamı da vardır. Taftazani şerrile kayıtta buna işaret eder. ya yani iman kelimesinin sözlük anlamıyla şer'i anlamı arasındaki paralelliğe işaret ederken, adeta kişi güven vermiş olur der. Emniyet ve eman vermiş olur der. Mümin aslında... Böyle yapmakla eman vermiş oluyor. Allah'ın bütün hükümlerine ben iman ediyorum demek yani ben bütün bu hükümleri kabul ediyorum. Bunlardan yana benden herhangi bir ihanet söz konusu olmaz. Kimseye zarar gelmez. Sadece Allah'a karşı güvence vermek demek değildir. Kullara karşı da güvence vermek demektir. Dedi Buhari'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu diye 3 defa tekrarılıyor. Vallahi iman etmiş olamaz diyor tekrar ve tekrar. Sahabe kim yarasülallah diye sorduğunda men la yatmanu caruhu bavaika. Komşusu cefasından emin olmayan kişi. Hadisin başında iman etmiş olamaz eman vermiş olmayan, komşusuna eman vermeyen kişi. Allah'a imanla komşuya verilen eman birbiriyle nasıl burada birleştirildi ve bütünleştirildi? Bu hadis-i şerif açıkça ortaya koyuyor. Demek ki Allah'a iman sadece ben senin gönderdiğin hükümleri ve hakikate dair bilgileri yalanlamama konusunda sana güvence veriyorum değil. Aynı zamanda bunun gereğini yerine getirmek suretiyle kullarına da eman ve güven veriyorum, güvence veriyorum demektir. El-Muslimu men selim el-Muslimune en lisanihi ve yedihi. Müslüman ol kimsedir ki, diğer Müslümanlar onun dilinden ve elinden selamet bulur. Yani İslam'da da selamet, güvenlik manası var. İmanda da eman ve emniyet, güvenlik manası vardır. Allah Resulü'nün bizati hadislerinde o şer'i içeriğiyle, lügavi ve örfi içeriği arasındaki geçiş, bu şekilde açıkça ifade ediliyor. Biz imanımıza, İslam'ımıza bu perspektifi mutlaka kazandırmalıyız. Kazandıramazsak Allah Resulü'nün işte la yu'minu, la yuslimu şeklindeki hadislerini bir türlü anlayamayız. Bu hadisleri bilirsiniz. Şu kişi iman etmiş olamaz. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbeli ahihima yuhibbulu nefsi. Kendisi için sevip arzuladığı, keşke benim de olsaydı dediği şeyleri tercih ettiklerini mümin kardeşi için de sevip, arzulayıp, onun da olsun demedikçe mesela iman etmiş olamazsınız. Halbuki iman, biz dar anlamda o şer'i istilahi manasında kalbiyle tasdik, ile ikrar, işte ehli hadise göre ve şafiilere göre de azalarla amel dediğimiz şey, yani biraz daha teknik bir şey. Ama Allah Resulü bunu komşu ilişkilerinden, diğer Müslümanlarla aramızdaki duygu bağı, O kaynaşma, dayanışma, sosyal ilişkilere kadar çok geniş bir alana yayıyor ve imanın bütün bu damarlardan beslendiğini ve bir bütün olduğunu bize bu şekilde ifade ediyor. Evet, imanın bu sözüne etmiş olduğum tanımı, şimdi biz konuyu iman tahavi ile irtibatlandıralım. Ben de metin var burada, maddelendirilmiş güzel bir metin tavsiye ederim. 83. maddede diyor ki vel iman bil lisan ve tasdik bil janaan. İman dil ile ikrar yani dile getirmek, açıkça bunu söylemek, gücenmeden, yüksünmeden, korkmadan, çekinmeden iki ve tasdik bil janaan ve kalb ile doğrulayıp onaylamaktır, tasdik etmektir. Hatta tasdik kelimesiyle ilgili Taftazani yine Şerhu'l Akaid'de önemli bir nüansa işaret ediyor. Diyor ki tasdik Doğru olduğunu kabul etmek, doğrulamak ya da onaylamak diyoruz ama bu tamamen zihni, zihni bir olay değil. Aynı zamanda burada bir de ne var? Boyun eğmek. Kabullenmekte bir de boyun eğme manası var. Allah'ın varlığını, birliğini tasdik etmek demek, aynı zamanda Allah'ın varlığına ve birliğine teslim olmak, boyun eğmek, boynumuzu uzatmak gibi bir anlamada geliyor ki Fasya'da gerdiden kelimesi ile bu karşılanır diyor. Gerdiden kelimesinde boyun eğmek manası var. i̇bn Sina'nın işte ta, ta, mantıktaki tasavvur, tasdik tanımları ile de meseleyi bir şekilde ilişkilendirerek bunu izah ediyor ki Gazali'ye de atıf yapıyor. İmam Gazali de buna dikkat çekiyor. Yoksa malum Kerramiye diye bilinen bir bidat akımı vardı tarihte. Bu akım imanın sadece dille ikrar olduğunu söylüyor. Bazı bilgilerde marifet imanın sadece bilmek olduğunu söylüyorlar. Bilmek. O zaman iman demek entelektüel bir iş demek oluyor. Bir adam Allah'ın var ve bir olduğunu, peygamberlerini, kitaplarını öldükten sonra dirilmeyi biliyorsa, evet böyle bir şey vardır diyorsa bu adam mümindir. Hayır, bu yetmiyor. Bunu bilmek kafi değil. Bunu kendimize boynumuzu uzatacağımız, kendimize efendim bir rehber olarak kabul edeceğimiz biçimde gönülle bağlanarak, teslim olarak bilmek, inanmak, adanmak demektir. Bunu taftazane orada çok açıkça ifade ediyor, güzel. İmanın işte lisanla ikrar kalbiyle tasdik olduğunu söyledikten sonra bakın imanın içeriğini anlatıyor. Peki tamam kalbiyle tasdik edeceğiz güzel. Dille ikrar edeceğiz de neyi tasdik edeceğiz ve neyi ikrar edeceğiz? Neye inanacağız? Her önümüze çıkan şeye iman edecek miyiz? Müminiz dedik diye bize her anlatılan şeye ondan bundan her duyduğumuz şeye İnanmalı mıyız? Mümin olmanın gereği midir bu? Diyor ki bir sonraki maddede ve enne cemia ma enzelallahu fil kur'an ve cemia ma sahha an rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem min es-şer'i vel-beyanu kulluhu hak. Ölçü bu. Allah'ın Kur'an'da indirdiği her şey. Allah Resulünden Aleyhisselam bize sahih yollarla ulaşmış her şey. mineş beyan ister hüküm olsun İster bilgi olsun, ister Allah'ın bizden istediği bir şey olsun, namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi ve diğer Allah'ın emirleri gibi ya da yasakları gibi. İster hakikate dair, işin aslına ve özüne dair bir açıklama olsun, beyan olsun. Öldükten sonra dililmek vardır, sırat vardır, mizan vardır, cennet vardır, cehennem vardır vesaire. Bütün bunların hak olduğuna, gerçek olduğuna insanın kalbiyle tasdik getirmesi, diliyle de ikrar getirmesidir. Ve buradan evet iman nedir sorusuna dair aslında İmam Tahavi'nin bu birkaç cümlelik açıklaması ışık tutuyor. Evet kardeşimizin de dediği gibi imanın ne olduğu konuşulurken imanın tabi bir bütün olduğundan dolayı parçaları da konuşulur. İşte imanın rükünleri diyoruz biz buna. Nedir iman? Tahavi açıkça imanın rükünün iki olduğunu kalple tasdik dille ikrar olduğunu ifade ediyor. İçimizden mutlaka onaylamamız gerekiyor. inandığımızı söylediğimiz şeyi iki anlayabiliyor. Sadece kalbimizde bir duygu olarak kalmamalı. Bu ifadeye de dökülmeli. Evet, Hanefi mezhebi içerisinde Semarkant ekolü olarak anılan ve daha sonraları Maturidilik diye kendine has ismini alan Damar, İmam Maturidi'nin öncülüğünde onlara göre imanın rüklü tektir, tek parçadır. O da kalb ile tasdiktir. Dil ile ikrar imanı oluşturan bir parça değildir. Yani dil ile ikrar etmeyen kimse Allah katında mümindir, iman etmemiş değildir. Ancak Hanefilerin ekseriyeti, İmam Tahavi'nin ifadesi de o istikamette. Hayır, imanı oluşturan iki parça vardır. Bu parçalardan biri eksik kalırsa, İman, iman değildir. Kalb ile tasdik, dil ile ikrar. Bazı orta yolu bulmaya çalışanlar var. Onlar da diyorlar ki, aslında dil ile ikrar, imanın bir ruknü parçası değildir. Sadece dünyada kişiye mümin muamelesi yapılmasının şartıdır. Hukukta Müslüman sayılması ve Müslümanlara tatbik edilen yasaların onun için geçerli olması bakımından bir şarttır. Allah katında bir şart değildir. Kişi diliyle ikrar etmediğinde Allah katında mümin olma vasfından bir şey kaybetmez diyenler var. Bazıları şöyle bir ayrıntı getiriyorlar. Kişi işte bu rukun ruknü zaittir. Yani diliyle ikrar zait bir rukundur. Yerine göre düşebilir. Şöyle ki kişi zor durumda kalır. İmanını açıklayamaz, ifade edemez. Yahut kelimeye dökmeye fırsat bulamaz, vakit bulamaz ve sadece kalbiyle tasdik le kalırsa bu anormal bir durum, istisnai bir durumdur. Burada dil ile ikrar yükümlülüğü sakıttır. Dolayısıyla bu adamın imanı geçerlidir. Bu ayrıntı da ve mutlaka dikkate alınmalı. Ama bizim işte İmam Tahavi örneğinde olduğu gibi genelde eski dönem alimlerimizin akide metinlerinde bu ayrıntıya pek dikkat çekilmez. Olay böyle özet biçimde verilir ama bu ayrıntı olması gereken bir ayrıntıdır. Doğru olan da Allahu alem budur. Bir insan elinde olduğu halde imanını dile getiremiyorsa, ifadeye dökemiyorsa Bu adam mazurdur, dille ikrar imanın bir parçasıdır, parça olmazsa bütün oluşmaz, dolayısıyla bu iman geçerli değildir, denemez. Az evvel de ifade ettiğim gibi, ekseriyetle eşari kelamcılar, ehli hadis, onlar imanın üç parçadan oluştuğunu savunurlar. Kalbile tasdik, dil ile ikrar ve ve amelun bil erkən ya da ve amelun bil cevarih Azalarla amel. Yani iman, duygu, söz ve eylem. Üçlemesiyle bir bütünlüğe kavuşuyor onlara göre. Duygu yani tasdik duygusu olmazsa yahut söz olmazsa yahut azalarla amel olmazsa Bu iman geçerli ve makbul bir iman değildir. Peki böyle bir kişiye kafir diyorlar mı? Tekfir meselesi, tekfir meselesi ayrı bir mesele. Böyle bir kimseyi tekfir eden, bilinen sadece harici fırkası var. Haricilik diye tarihte Hz. Ali ile Hz. Mavi arasında cereyan eden o siyasi mücadeleler, Üzerine ortaya çıkan bu meşhur hariciye fırkası, onlar bu kimsenin imanı makbul olmadığı gibi bu kimse kafirdir. İmandan çıkar ve kafir olur. Ama eş'ali kelamcılar ve ehli hadis, bu kimsenin normal, ideal iman şartlarında imanının olmadığını, Prensip olarak söylüyor olsalar da çünkü imanın rükmü olan azalarla amel gerçekleşmemiş. Bunu diyorlarsa da bu kimsenin imandan çıktığını, kafir olduğunu savunmuyorlar. Yine mümindir ama prensip olarak bu iman eksik bir imandır. Bunu ifade ediyorlar. İkisinin ortasında mutezile var. Nasıl ahirette el menzile ben, beynel menzile teyin. Efendim iman ve küfür arasında fısk diye bir üçüncü mertebe orta konum ihtiras ediyorlarsa ahirete dönük olarak burada diyorlar ki bu kimse mümin değildir, imandan çıkmıştır. Kafir midir? Hariciler gibi kafir diyorlar mı? Hayır kafir de demiyorlar. Haricilerden burada ayrılıyorlar. Mümin değildir diyerek eşallerden ayrılıyorlar. Kafir de değildir diyerek haricilerden ayrılıyorlar. Peki nedir? İkisinin ortasında fasıktır. Onlara göre fısk, imanla küfür arasında bir konumdur. Ancak ahirette bu kimsenin durumu ne olacak? Sizin vazettiğiniz prensiplere göre bu adam ahirette nedir? Bu adam ahirette. Tıpkı haricilerin dediği gibi ebediyen cehennemde olacaktır diyorlar. Mu'tezile ile dolayısıyla hariciler arasında sonuç itibariyle bir fark yok diyebiliriz bunu tasdik ediyorlar. Eşarilerle Hanediler arasında da aslında pratikte bir fark yok. Çünkü onlar da her ne kadar imanın bir rüknü saysalarda ameli eylemi terk eden kimseyi mümin değildir diye itham etmiyorlar imandan çıkmıştır demiyorlar. Ama sahih bir imanın mutlaka bu üç parçadan oluşması gerekir. Bunu da prensip olarak bütün sarahatiyle söylüyorlar. Bunu da Allahu Alem konuyla ilgili hadislere, hatta ayetlere dayanarak söylediklerini ifade edebiliriz. Çünkü birçok hadiste Allah-u Resulü iman diye saydığı şeylere bakıyorsunuz. Amel. İman yetmiş küsür şubedir. La ilahe illallah a'lâsıdır. Ednâsı yoldan eziyet veren bir cismi kaldırmaktır. Yoldan bir çöpü yahut dikeni insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırmak hadis-i şerifte açıkça iman olarak geçmiştir. Daha buna benzer birçok şey iman diye hadislerde anılır. Bundan hareketle ha, iman demek ki sadece Duygu işi ya da sadece düşünce ya da ifade işi değildir. İman aynı zamanda eyleme ve uygulama işidir. Bir ahlak işidir de diyorlar. Sadece kafir olduğunu, imandan çıktığını savunmuyorlar. Bunu tekrar etmiş olalım. Şimdi iman esasları nelerdir? Bugün biraz da güncelliği olan bir konu. Epey bir tartışılıyor kadere iman esası bağlamında. Birileri iman esaslarının 5 olduğunu söylüyor. Kadere iman esası yoktur. Allah'a, kitaplara, Resullere, meleklere ve ahirete imandır. Tıpkı İslam'ın şartı beştir dendiği gibi imanın da şartı beştir. Oysa biz biliyoruz ki, İslam'ın şartı 5, imanın şartı 6'dır. İmanın şartı şeklinde bir formülasyon. İmanın şartı 6'dır, şunlar şunlar. Birebir bu ifadelerle eski kitaplarda yok. Ancak bakın tahavi önümüzde. Yine bu konuda İmam Tahavi, Büyük Hanefi, Fakih ve Muhaddis. İmam Tahavi ne diyor? Diye merak ediyorsak bakıyoruz. 87. madde. Biz aynı zamanda iman esaslarını da veriyor. Diyor ki: "Vel imanuhu vel imanu billah. İman Allah'a imandır. Ve malaikatihi onun meleklerine imandır. Ve kutubihi kitaplarına imandır. Ve rusulihi resullerine imandır. Ve yevmil ahiret gününe imandır. Vel kaderi kadere imandır. Hayrihi ve şerrihi. Hayrında, şerrinde وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ Tatlının da, acının da minallahi Teala, Allah'tan olduğuna imandır. Böylece burada imanı, 6 şeye iman olarak açıklıyor. İmam tahavih. İmam Azam Ebu Hanife ve iki büyük talebesi İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed bin Haseneşşeybani'nin görüşleri doğrultusunda Ehl-i Sünnet akidesinin beyanı diye yazdığı kitabında bunu tasrih ediyor. وَنَحْنُوا مُؤْمِنُونَ بِذَٰلِكَ كُلِّهِ diyor ve ardından biz bütün bunlara iman ederiz. Şimdi, iki husus var. Bir, bu konuda neden şüphe yaşanıyor? Birincisi, Kur'an ayetlerinde açıkça tahavvinin burada verdiği sıra ve kalıp şeklinde, iman şudur diyerek başlayan ve bu şekilde biten kalıp bir ifade yok. Kur'an'da buna yakın kalıp ifadelere baktığımızda, orada da kader maddesi yok. Mesela, Amenel Resulü diye bildiğimiz Makara Suresinin son iki ayeti, orada, küllün amene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulih, Orada ne var? Her birisi onların Allah'a iman ederler, meleklerine iman ederler, kitaplarına iman ederler, Resullerine iman ederler. E başka ayetlerde وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ ve benzer ifadeler var. Allah'a iman ederler, Resulüne iman ederler, ahiret gününe iman ederler. Yani Kur'an-ı Kerim'de nelere iman edileceğini bize böyle kalıp halinde sunan ayetlerde bazen 3 bazen 4 madde, bazen 2 madde, bazen sadece Allah'a iman şeklinde tek madde. Ama bütün bunları o kalıp ifadeleri demek istiyorum. Kalıp ifadeleri yan yana getirdiğinizde evet açıkça 5 madde, 5 esas var mı? Var. Allah'a, meleklere, kitaplara, resullere ve ahirete iman var. Ama kalıp ifade olarak. Yani Onlar şuna iman ederler, buna iman ederler. İman ederler fiiliyle birlikte, iman edin emriyle birlikte geçen ayetlerde bu 5 esası değişik biçimlerde görebiliyoruz. Biraz bundan hareketle diyorlar ki, Kur'an'da beş tane geçiyor kardeşim. İkinci husus, Cibir'in hadisi diye meşhur bir hadis-i şerif var. Sahih bir hadis-i şerif. O hadisi Şerif Fin bir varyantında ama ben onların daha çok takdim ettiği şekliyle anlatayım önce. Diyorlar ki Cibril hadisinde kadere iman maddesi sadece Müslim'de var. Rivayete göre Hazreti Cibril bir insan kılığında Allah Resulü'nün yanına geliyor, önüne diz çekiyor ve ona... İmanı soruyor, İslamı soruyor, ihsanı soruyor ve kıyamet alametlerini soruyor. Allah Resulü de cevaplıyor. Orada imana iman nedir diye sorduğunda en tu'mine billahi diye sayıyor. Allah'a iman etmendir, meleklerine, kitaplarına, rasullerine iman etmendir. Ahiret gününe iman etmendir diyor. İddia şu, sadece Müslim varyantında ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Hayrıyla şerriyle kadere de iman etmendir maddesi geçiyor. Müslim varyantına göre iman esasları 6 olarak geçiyor bu hadiste. Ama Buhari'deki varyanta göre 5 olarak geçiyor. Bu da insanda bir kafa karışıklığı. Bir dakika yani biz kadere iman gibi bizim çocukluktan beri ezberlediğimiz Bu kadar imanın altı esasından, şartından biri olarak öğrendiğimiz şey. Yani bu da mı ihtilaf konusu olmuş? Bu sadece Müslim'de var, koca Buhari'de yok mu? Diye buradan da biraz kafalar karışıyor. Bir de o ilgili ayetlerdeki iman imanla birlikte geçen kalıp ifade de bunun yanına konduğunda. Dolayısıyla kafalar hepten bir karışıyor. Günümüzde işte bu iman esasları meselesi özellikle bu iki bağlamda e, tartışma konusu kılınıyor maalesef. E, birinci husustan aslında söze gelelim. Birinci soru ya da sorunla söze başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman imanın şartları şunlardır. İman esasları bunlardır. Ya da iman şartları altıdır, beştir, üçtür, ikidir, başka değildir. Bu ya da bu anlama gelebilecek bir ifade yok. Bunun altını çizelim. Kur'an'da sadece örnek kabilinden Onlar şunu şunu yaparlar. Şuna şuna iman ederler şeklinde sadece böyle bir anlatım söz konusu. Yani diyelim ki Kur'an'ın herhangi bir ayetini aldığınızda orada onlar namaz kılarlar. Zekatlarını verirler. Örnek olarak orada özellikle namaza ve zekata dikkat çekilmiştir. Mesela hemen Bakara suresinin ilk ayetlerinde namaza ve infaka dikkat çekilir. Mü'min Yahut Müslüman sadece namaz kılan, sadece infak yapan kimsedir. Bundan ötesi değildir. Oruç tutan, hayır böyle bir şey yoktur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İşte Kur'an'ın aynı şekilde iman maddeleri diye, yani onlar şuna şuna şuna iman ederler diye saydığı şeyleri de böyle anlamak durumundayız. İman esasları sadece bunlardır, başka değil anlayışı tıpkı, Müslüman sadece al namaz kılar ve zekat verir. Başka değil. Anlamadığımız gibi burada da böyle anlamamalıyız. Anlayamayız çünkü Kur'an'ın maksadı burada bize iman esaslarının bütününü saymak değil. Sadece birer örnek vermek suretiyle bize ne yapıyor? Onlar şuna, şuna, şuna, şuna iman ederler diye Böyle bir kalıp ifade kullanıyor. Bazen de sadece Allah'a ve ahiret gününe diyor mesela. Bazen de Allah'a diyor sadece. Böyle değişik ifadeler kullanıyor. Biz... Yani namazı, ayırlar, destekliyor, haç destekliyor, yani ayırlar, Oraya geliyorum şimdi. Dolayısıyla... Sizin dediğiniz gibi... Diğer ayetlerde hac var, diğer ayetlerde oruç var, cihat var, hicret var. Burada da diğer ayetlerde ne var? Ahirete iman var, diğer ayetlerde peygamberlere, rasüllere iman var, kitaplara iman var. Tamam. Ama aynı şekilde diğer ayetlerde her ne kadar onlar iman ederler formatında olmasa bile diğer ayetlerde de ne var? Bizim kaza kader inancı dediğimiz şeyin çok açık, seçik, net bir muhtevası var. Dolayısıyla biz iman meselesine, iman esasları nedir meselesine yaklaşırken bizim tavrımız ne olmalı? Aynen burada İmam tahavinin dediği gibi. "Ve enne cemia ma anzalallahu fi'l-Kur'an." Allah'ın Kur'an'da indirdiği her şey. Bak demiyor Kur'an'da "Amenu, aminu" formatında iman kelimesiyle birlikte sırayla zikrettiği şeyler demiyor bakın. Ne diyor? Allah'ın Kur'an'da indirdiği her şey ve cemi'a ma Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'dan bize sahih yollarla ulaşan her şey mineş-şer'i beyan ister hüküm olsun ister hakikat beyanı olsun kulluhu hakkun hepsi haktır. Hepsi gerçektir biz hepsine iman ediyoruz diyor. Aslında mesele budur. İman esasları dendiğinde biz Kendilerine iman etmekle yükümlü olduğumuz, bunun dışında kalan şeylere iman etmemiz gerekmeyen, bunun dışında kalan şeyler bizi ırgalamayan, ilgilendirmeyen şeyler demek değildir Önce iman esasları kavramını doğru anlamamız lazım. İman esasları bize imanın, iman etmemiz gereken muhtevanın adeta birer cümleyle, birer kelimeyle özetlenmiş halidir. Allah'a iman dediğiniz şeyin içinde kader vardır. Nasıl vardır? Kader dört şeydir arkadaşlar. Bir, Allah'ın ilmi ezelisine imandır. Allah'ın her şeyi olmadan önce bildiğine iman etmek. Allah'ın ilmiyle bizim ilimiz arasındaki farka iman etmek. Biz bir şey olduktan sonra o da görebildiğimiz, duyabildiğimiz kadarıyla onu biliriz. Allah o şey olmadan onu bilir. Bir, Allah'ın Bütün her şeyi ezelde bildiğine iman etmek. 2. Allah'ın olmuş, olacak her şeyi ezelde takdir ettiğine, yazdığına iman etmek. 3. Bunlar vakti geldiğinde Allah'ın bunları irade ettiğine, gerçekleşmesini onayladığına, izin verdiğine, müsaade ettiğine iman etmek dördüncüsü bir de bunları günü vakti geldiğinde yarattığına iman etmektir bizim kadere iman dediğimiz esasın açılımı içeriği budur Allah'ın ezeli ilmi Allah'ın ezeli yazması yahut takdiri Allah'ın iradesi ve Allah'ın yaratması bu dört şeyin toplamına biz kader diyoruz bunu zaten biz tahavide de göreceğiz Şimdi bunlar hep nedir? Allah'ın, Allah'ın, Allah'ın, Allah'ın dediğimiz. Yani Allah'ın bunlar birer sıfatıdır. Allah'ın birer fiilidir. Dolayısıyla bu aslında Allah'a iman ediyorum esasının altında onun açılımı olarak yer alan itikat prensipleridir. Biz mesela Meleklere iman ettiğimizi söylüyoruz. İman esaslarına baktığımız zaman hani, imanın şartı 6'dır dediğimizde onlardan bir tanesi de ve nelaiketihi meleklere de iman ediyorum. Şimdi meleklere imanımız bizim bu kadar mı? Yahut vel yevmil ahiri ahiret gününe iman ediyoruz. Bizim ahirete imanımız bu kadar mı? Yani biz ahirete iman ediyoruz dediğimizde iş bitiyor mu? Biraz sonra geleceğim. İcmali iman, tafsili iman konusunda buraya tekrar döneceğim. Burada iş bitiyor mu? Hayır burada iş bitmiyor. Biz sadece ne yapmış oluyoruz? Meleklere iman ediyorum demekle Kur'an ve sünnette meleklere dair ne varsa hepsine iman ediyorum. Ben meleklerin var olduğuna ve onların Kur'an ve sahih sünnette anlatıldığı biçimde olduğuna iman ediyorum demektir. Ben ahiret gününe iman ediyorum demek özettir. Açtığımız zaman bunun içinde ne vardır? Ne Kabir vardır, kabirde azap yahut naim vardır, iki diriliş vardır, sur vardır, mizan vardır, haşir vardır, hesap vardır, amel defterleri vardır, sırat vardır, cennet vardır, cehennem vardır. Çünkü ben ahirete iman ediyorum demekle ne demiş oluyoruz? Ahiret diye bir şey vardır. İki, ahiret dediğimiz şey Kur'an'da ve sahih sünnette anlatıldığı gibidir. Orada nasıl detaylanıyorsa, izah ediliyorsa, öyledir ben buna iman ediyorum demektir. Yoksa öbür türlü bir insan, şöyle bir çırpıda, neye iman ediyorsun sen, söyle bakalım dendiğinde ne yapamaz? Böyle özetlenmese, bu şekilde formülü edilmese, asla imanını anlatamaz. Yani, şöyle bir 50-60 sayfalık bir akide metnini alıp, adamın okuması lazım. Bu biraz daha pratik olsun. Çocuklarımıza, ana esaslar halinde özet, birer hap kabilinden ezberletelim, hazmettirelim diye ne yapılmıştır? Bu formülasyonlar bu şekilde daha Allah Resulü hayattayken yapılmıştır. Şimdi gelelim. Allah Resulü. Sadece amentü değil. Amentü değil sadece. Biz onu uyarlıyoruz. Allah Resulü. Hz. Cibri soruyor Allah-ı Resulüne. Diyor ki, iman nedir? Mel-iman diyor ki, el -imanu en ve Orada en formunu kullanıyor. Biz onu ne yapıyoruz? Sen iman etmendir diyor. Ha, ben şimdi sen olarak ne yapıyorum? Öyleyse amen-tü. Madem öyle diyorsun ya Resulallah, ben iman ettim diyoruz. Aynı esasların başına tümin-ü fiilini kaldırıp, amen-tü fiilini koyuyoruz. Gayet doğal olarak. Peygamberimizin düşünün bize bunu söylediğini. Evet, iman sizin, Allah'a, kitaplara, meleklere, rasullere öldükten sonra dirilmeye ve kaza, kade, kaza kadere iman etmenizdir dediğinde siz ne yapmanız lazım? Evet. Âmenna, âmentu, nü'minu, uminu billahi ve melaiketi ve kutubihi ve rusulihi ve liyum ilâkhili vel kaderi hayrihi ve şerrih min Allah budur. Bizim âmentüdeki o altı madde formülasyonu aslında çok açık biçimde sadece çok doğal bir kelime efendim Sizin iman etmenizdir kelimesinin iman ettik şeklinde bir ümmet olarak Atana hassasiyetiyle bu şeklini kazanmış halidir. Ve Cibril hadisinin bize telkin ettiği bir efendim itikattır. Şimdi gelelim Cibril hadisine onu unutmayalım. Şimdi Cibril hadisi önce burada anlatım takdim biçimi aslında gerçeği ters yüz ediyor. Sanki Cibril hadisinin varyantlarının çoğunda kader maddesi geçmiyor da sadece Müslüm varyantında geçiyormuş gibi bir izlenim insanda oluşuyor. Halbuki tam tersi Cibril hadisine dair ne kadar varyant varsa hepsinde istisnasız kadere iman esası geçiyor. Önce bunun altını çizelim. Şöyle söyleyeyim ben size çok yaptığım küçük bir araştırmada 4 tane temel varyantı var. Yani sahabeden itibaren aldığımızda 4 sahabiden geliyor. Ebu Hureyre, İbni Abbas, İbni Ömer, bir de Ebu Amir. Bu Ebu Amir'in ismi ihtilaflı başka isimler de zikrediliyor. Bir beşincisi var. Orada başka bir ifade kullanıldığı için yani adamın adı farklı anıldığı için Cibril hadisi midir değil midir emin olamıyoruz. Ama orada da geçiyor. E, i̇sminden emin olmadığım için orada vermiyorum ben onu. Kabaca 4 sahabi diyoruz. Bu dört sahabinin nakletmiş olduğu Cibril hadis. ...hepsinde... ...Kadere İman maddesi var. Sadece Buhari ve İbni Ebi Şeybe rivayetlerinde... ...ve sadece Ebu Hureyre varyantında yok. Ama Ebu Hureyre varyantının hepsinde yok değil. Sadece Buhari ve İbni Ebi Şeybe'de gelen varyantında yok. Aynı Ebu Hureyre hadisinin Müslim'de gelen varyantında... ...var. Ahmet İbni Hanber'in Müsned'inde gelen varyantında... ...var... Başka hadis kaynaklarında gelen varyantında vardır. Bak ben hadis kaynaklarından bahsediyorum. Riyazu's-Salihi'ni demiyorum. Kaynak hadis kaynağı dendiğinde ne anlaşılır? İlk devirde hadisleri senediyle en fulanın en fulanın ahraca haddesena ahraçeni en böyle bize direkt zincirin halkaları halka halka Hazreti Peygamber sahabeye ve Hazreti Peygamberlere varan böyle bir senetle hadislerin nakleden kaynaklardır. Ortalama 4. yüzyılda bu kaynaklar artık o şeyine, kemaline kavuşmuştur. Ondan sonraki yüzyıllarda devam etti ama artık 4. yüzyılda hemen hemen kaynaklara geçmemiş, senediyle birlikte geçmemiş bir hadis kalmadı bugüne ulaşanlar içinden desek doğrudur. Zincirle beraber rivayet edenlere kaynak diyoruz. İlk devir hadis kaynakları yani neden bahsediyoruz Buhariler, Müslimler? Hatta ondan önce Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi, İbni Ebi Şeybe, Abdülrazzak vs. Buralarda dediğin gibi sadece Buhari ve İbni şey, Ebi Şeybe'nin Ebu Hureyre kanalıyla gelen Efendim Cibril hadislerinde kader maddesi yok. Evet e, bu şu demek değildir. İmam Buhari kader konusunda acaba farklı mı düşünüyordu? İmam Buhari'nin sahihinde kader iman meselesi yok muydu diyemezsiniz. Orada bizzat kader başlıklı bir bab vardır. Orada kaderle alakalı. Birçok hadis-i şerif vardır. Ama Cibril hadisinin içinde o entümüne diye başlayan, iman etmendir şunlara şunlara diyen, o kalıp ifadenin içinde kader kelimesi Buhari'de geçmez. Ebu Hureyre varyantıdır. Ama bu da Ebu Hureyre kanalı ile gelen bütün Cibril hadislerinde geçmez değil. Sadece Buhari ve İbni Ebi şeybeden gelen de geçmez. Aynı Ebu Hureyre hadisi Müslim'de geldiğinde yine Cibril hadisi olarak orada geçer ve burada sadece bakın Buhari ve İbn İbi Şeybe var. Karşısında kim var? Küdübis'tenin diğer bütün kitapları var. Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, efendim Ebu Davud. Hepsi aynen Müslim'de olduğu gibi Cibril hadisini kadere imanla birlikte naklederler. Ahmed'in Hanbel'in Müsnedi, İbn Hibban'ın Sahih'i ve diğer müsnetler, Tayalisi, Ebu Yala bunların müsnetleri. Bunların hepsinde ne var? Cibril hadisi bizzat kadere iman esasıyla birlikte vardır. Şu halde biz meseleyi şöyle anlatmamız lazım. Yani aslında Cibril hadisi Buhari ve İbni Ebi Şeybe'deki rivayet hariç onun dışında nerede geçiyorsa Orada hep kadere iman ile birlikte geçiyor dememiz lazım. Bu durumda artık Cibril hadisinde kadere iman maddesinin varlığından şüphe etmenin hiçbir manası yok. Bu saymış olduğum diğer kaynaklarda geçen bütün bu hadislerin hepsi de nedir? Sahihtir. Hatta meşhurdur. Efendim buyurun. Şimdi kadere imanın içeriğini konuşacağız. Da önümüzdeki derslerde gel Biz şu anda iman esaslarını konuşuyoruz. Yanlış kader inancı meselesi ayrı bir mesele. Biz burada yanlış kader inancını konuşuyor değiliz. Cebriye'nin kader inancı var. Bu halkımıza da büyük oranda yansımış alın yazısı falan diyerek insanlar tedbiri elden bırakıyor. Biz onu konuşmuyoruz. Onlar ileride zaten gelecek bunun özel başlığı olacak. Sadece iman esasları bağlamında konuşuyoruz ve en son diyoruz ki iman esasları az evvel anlattığım şekliyle özet olarak açımlandığında her birinin kendine has gerek ayetlerde gerek hadis sahih hadislerde geçen muhtevasıyla dolu biçimde iman esaslarının altı olduğunu Allah'a, meleklere, kitaplara, resullere ahirete ve kadere iman olduğunu burada ifade ediyoruz dolayısıyla bir sonraki başlığa gelebiliriz ne diyor bir sonraki başlık iman esaslarını belirlemede kaynak Ve yöntem nedir? Yani iman esaslarını kim belirler? Ve nasıl bir yöntem takip eder de belirler? Bu da önemli bir soru. Acaba gelenek içinde hocalar uygun gördükleri için, ya aslında buna da inanmak lazım. Böyle bir inanç da insanımızı zapturapt altına alır, iyi olur. Vesaire diyerek bir işgüzarlık yaparak mı bu iman esaslarını belirlemişlerdir? Vesaire Bunun da aydınlanması lazım. El cevap iman esasları aynen İmam Tehavi'nin 84. maddede söylediği gibi bu şekilde belirlenir. Ne diyor? وَاَنَّ جَمِيعَ مَا اَنْزَرَ اللّٰهُ فِي الْقُرْآنِ Kur'an'da Allah'ın indirdiği her şey وَجَمِيعَ مَا سَحْحَاً رَسُولِ اللّٰهِ Allah Resulü'nden sayıf olarak bize nakledilen her şey ister hüküm olsun ister bilgi olsun hepsi haktır. Bunlar iman esası olacakken icmal ve tafsil kavramları karşımıza çıkıyor. Hiçbir yerde İmam Tahavi iman esasları şunlardır ifadesini kullanmıyor. İmanın şartları şunlardır ifadesini kullanmıyor. Bize baştan aşağı kitabında iman etmemiz gereken maddeleri anlatıyor. Ama bir müminin Müslüman olurken ilk etapta ilk etapta Nelere iman ettiğini deklere ederek mümin olacağını yani adeta imanın böyle muhtasar özet kalıp ifadesini bize kelam kitapları çıkartmıştır. Burada dediğim gibi icmal ve tafsil kavramları devreye giriyor. İcmali iman diye bir şey var. İcmali iman işte bizim kelime-i şehadet dediğimiz imandır beyin saat imana geleceği zaman anlamını bilerek anlamına yürekten inanarak Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve resuluhu der. Yahut la ilahe illallah Muhammedur resulullah. Ben şahidim. Allah'tan başka ilah yok. Ben şahidim. Muhammed son peygamber onun kulu ve resulüdür. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun resulüdür. Kelime-i ve kelime tevhid dediğimiz bu iki cümle Yahut Evet iki cümle bize icmali imanı verir. Bir insan bu iki cümleyi inanarak ifade ettiğinde kalbiyle tasdik ve dil ile ikrar yükümlülüğünü öz itibariyle yani icmalen yerine getirmiştir. Bundan sonra bu insanın yaşar da göreceği günler varsa artık bu kimse tafsili imanla adım adım mükellef olur şimdi bir insanın müslüman olması için gerekli olan adeta giriş kartı vizesi budur peki müslümanlık bu kadar mıdır bunu yaptım bitti tamam başka bir şeye gerek yok mudur yok müslümanlığın aslında bir yola çıkıştır bir seferdir yola girdin bir onay aldın vize aldın bundan sonra şimdi adım adım işaretlere tabelalara uyarılara uyman gerekiyor. Bunların bir kısmı inançla, düşünce ve tasavvurla alakalıdır. Bir kısmı eylemle, uygulamayla, davranış ve tutumla. Bir kısmı ahlaki tavrımızla alakalıdır. Çok boyutlu. Yani Müslüman olmak, İslam, iman yaşanılan bir şey. Hayata yayılan bir şey. Ve artık kişi Allah'a iman ettim dediğinde Allah nedir? Nasıl bir Allah inancına sahip olmam lazım? Olur ya, cahildir insan. Acaba Allah, Allah'ın cinsiyetini düşünür. Allah'ın oğlu var mıdır, kızı var mıdır, bizim gibi akvası var mıdır? Nerede oturur, kalkar, yer, içer gibi kafasında böyle insan biçimli bir tanrı anlayışı oluşabilir. Bu adam ne yapması lazım? İkinci adımda, ben şimdi sahih, Allah inancı neymiş onu öğrenmem lazım demesi lazım. İşte sayı Allah inancını öğrenmeliyim dediğinde ki artık öğrenmesi farzdır. Kafasına en ufak bir soru işareti düştüğünde acaba Allah nedir? Öyle midir böyle midir? Tereddüdüne kapıldığı anda bu kimsenin hemen bir alimin kapısını çalıp benim aklıma böyle bir soru geldi. Kafam karıştı. Lütfen beni aydınlatın deyip fetva sorması lazım. O alimde hayır. Allah ondan münezzehtir. Allah öyle değildir. Bak Allah'ı öyle düşünme. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında yapmış. Değil mi? Allah'ın nimetlerini düşünün ama Allah'ın kendisini asla düşünmeyin. Şeytan size gelir der ki şunu kim yarattı dersin Allah. Bunu kim yarattı dersin Allah. Peki Allah'ı kim yarattı der. Aniden böyle bir atakla kontratakla. Hemen sen Allah'ı da kimin yarattığını düşünmeye başlarsın. Böyle bir şey geldiğinde hemen Allah'a sığının. Diye Allah Resulü bize uyuruyor. İşte İmam Tahavi hemen birinci maddeyle kitabının başında, keşke sizlerde de metin olsa, bize sahih Allah inancını, yine az verdiği ölçü üzerinden, yani Kur'an'da gelen bilgiler, Allah Resulü'nden sahih yolla ulaşan bilgiler, bilgiler doğrultusunda sahih Allah inancını bize maddemette anlatıyor. ilk bölümde 1, 2, 3 ya aslında var. Ve sayfa farklıdır. Ben sadece Arapça metin var burada. Keşke onun sonunda bir sadece Arapça metin olsaydı. İman kısmı ilerlerde olması lazım ama sayfa numarası tutmadığı için ben söyleyemiyorum size. Şimdi bakın İNNALLAHA ZAHİDUN LƏ ŞERİKE LEHU VE LƏ ŞEYĞE MİTHLUHU Allah tektir, ortağı yoktur, benzeri dengi yoktur. Onu aciz kılacak, çaresiz kılacak hiçbir şey yoktur. Ondan başka tapılacak yoktur. O kadimdir. Yani varlığının başlangıcı yoktur. Varlığının bir sonu da yoktur. O asla bir son bulmaz, tükenmez, bitmez... Ancak onun istediği, dilediği olur. Onun dilediğinin dışında hiçbir şey olmaz. İnsan hayali, insan algısı onu idrak edemez. Zihnimizde, hayalimizde onu canlandıramayız. Zihnimize ve hayalimize yansıyan her türlü şekil, suret Allah ondan aşkındır, münezzehtir, o değildir. O yarattıklarına asla benzemez. O yarattıklarına Hayat sahibidir. La yemud. Hiçbir zaman ölmez. Kayyumun layanam Hiçbir şeye dayanmaz. Hiçbir şeyden güç almaz. Aksine her şeye güç veren, dayanma gücü veren odur. O asla uyumaz. Bizim gibi yorulur. Efendim uyuklama ağır basar da kendini asla kaybetmez. Halikum Halikun Hace Muhtaç olmadığı halde yaratandır. Biz bir takım alet edevat yapıyoruz. Niçin? Muhtaç olduğumuz için. Yaptığımız alet ve edevatla işlerimizi daha kolay, daha rahat yapmayı planlıyoruz. Muhtaçız da onun için. Allah yaratır ama yarattıklarına asla muhtaç değildir. Bir ihtiyacımı göreyim diye yaratmaz. رَازِكُمْ بِلَا مُعْنَ Külfetsiz, meşakkatsiz rızıklandırır. Siz çoluk çocuğunuza ekmek taşırken onlara ekmek ulaştıracaksınız diye gün boyu çekmediğiniz çile kalmıyor. Ama Allah için böyle şeyler mevzu bahis değildir. Mumitun bile mekhafe. Korkmadığı halde o takdir ettiği kulların canını alandır. Baithun bile meşakka. Hiç zorlanmadan kullarını bir gün diriltendir. Mezale bi sıfətihi kadîmen qabla khalqı. İlim sıfatına sahiptir. İrade, kudret sıfatına sahiptir. Her türlü üstün vasıflar. Allah'a aittir ama bu üstün vasıfları zamanla sonradan çalışarak haşa elde etmiş değildir. Bunlar ezelden beri Allah'ta zaten vardır. Bizim meziyetlerimiz, kabiliyetlerimiz hep eğitimle, pratikle, egzersizle zaman içerisinde gelişen şeylerdir. Ama Allah için böyle bir şey söz konusu değildir. Lem yezed bi kavlihim şey'en lem yekun qablhum min sifatihi. İnsanları Alemi yarattı da onları yarattıktan sonra bir takım şeyler öğrendi, meziyetler, tecrübeler kazandı denemez. Bizim gibi değildir. وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ اَزَلِيَّنْ كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا اَبَدِيَّنْ Nasıl sıfatları başından beri ki o baş zaman anlamında değil, başından beri var idiyse, üzerinden yokluk geçmediyse sıfatları bir günde, Elinden çıkacak, sıfatlarını kaybedecek değildir. Bizim meziyetlerimiz, ha kabiliyetlerimiz, istidatlarımız ne olur zamanla yaşlandıkça, bazı kuvvelerimizi yitirdikçe zayıflamaya başlar. Ve bir gün hepsini kaybedebiliriz. Allah bize benzemez. Böyle devam ediyor. Leyse ba'de halkı'l halkı istefade ismel haliki ve la bi ihdatil beriyeti ismel beri. Bizi yarattıktan sonra yaratıcı ismini, Efendim kazandı, buna hak kazandı değil. Bizi yaratmadan önce de o Halik idi. Yaratıcı ismine efendim layık idi. Beriye'yi, yaratılmışları yarattıktan sonra Bari ismini almış, ona hak kazanmış değildir. Böyle Cenab-ı Allah hakkındaki sahih inanç nedir? Doğru bir Allah inancının bize madde madde haritasını veriyor. İşte bu kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi, kalbiyle tasdik, dil ile ikrar suretiyle kuşanan kişi imanın icmal düzeyini aşmıştır. Bu ne demektir? Allah birdir ondan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulü'dür. Muhammed onun Resulü ise ha demek ki ben bir insan olarak Muhammed'in kapısını çalmalıyım sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bana söylediği her şeye Allah'ın istediği gözüyle bakıp teslim olmalıyım inanmalıyım bu sözün manası budur çok açık yani ve ondan sonra ne yapıyoruz işte ayetlerde Allah Resulü'nün bize ulaştırdığı okuduğu ayetler yine Allah Resulü'nün bize ulaştırmış olduğu ve bize sahih yolla ulaşan hadislerinden hareketle tıpkı burada İmam Tahavi'nin yaptığı gibi burada ben size 15-16 madde örnek olarak saydım bu maddelerde olduğu gibi bunların her birinin ayette ve hadiste karşılığı var. Biz doğru Allah inancının izini sürüyoruz. Aklımıza gelebilecek her türlü yanlış Allah imajından, hayalinden bu şekilde arınmaya çalışıyoruz. Ardından bu artık sadece mümin olduktan sonra kişinin mükellefiyeti inanmakla, düşünmekle sınırlı değil. Doğru inanmak, doğru düşünmek kadar doğru yapmak, eylemek, uygulamak gibi bir mükellefiyeti de var. Bu mükellefiyetle de kişi ne yapıyor? Şimdi Allah benden ne yapmamı istiyor? Namaz vakti geliyor. Ha namaz kılmam lazım. Ona mürşidi rehberi diyor ki Allah Müslüman olan bir kimseye günde 5 vakit kendisine namaz adı verilen kulluk icra edilmesini istiyor. E nasıl yapmam lazım? Nedir namaz kılmanın şartı? Adabı, usulü? Öğret bana öğretiyor. Abdest lazım. Necasetten, hadesten taharet lazım. Vesaire bütün bunları anlatıyor. Namazın nasıl kılınacağını öğretiyor. Böyle adım adım bunlar tafsildir, detaydır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bütün bu çiçeklerin tohumudur. Bu tohum zaman içerisinde nasıl toprağa atıldığında suyla, güneşle ve oradaki fiziki bileşimlerle, kimyevi bileşimlerle nasıl çiçeğe, efendim ağaca ve bir ormana dönüşüyorsa yeşil verimli bir araziye dönüşüyorsa iman da böyle bir şeydir. Tü'ti ukulehe kulle hînin biizni Rabbiye ayet-i kerimesinde anlatıldığı gibi. Dalları ta semaya varan, cennete varan böyle gür bir ağaca ve ormana dönüşüyor. Neyle dönüşüyor? Bir taraftan imanla, bir taraftan amelle, ibadetle, haram helal hassasiyetiyle bu şekilde biz ne yapıyoruz? İmanımızı tafsile döküyoruz. Detaylara doğru iniyoruz. Demek oluyor ki Asla iman esasları meselesi bizi yanıltmasın. Ben kardeşim sadece bunlara iman ederim. Bu kadar. E biri sana ayet okudu, açık hadis okudu. Dedi ki ya kabir azabı diye bir şey var. Ya şefaat diye bir şey var. Bak falan ayet falan hadis açık açık anlatıyor. Kardeşim iman esaslarında böyle bir şey var mı? Yok beni bağlamaz. Anlayışı mümince bir anlayış değildir. Bu türedi bir anlayıştır. Bu iman esasları... Dediğimiz gibi ilk defa imana gelecek adama elinde şöyle bir anda ifade etmek suretiyle İslam'a giriş vizesi alsın diye hazırlanmış pratik bir formülasyondur. Yoksa İslam'da bizim iman etmemiz gereken, inanmamız gereken şeyler sadece bunlardır. Bunun dışında kalan şeyler beni ilgilendirmez diyebileceğimiz şeyler değildir. Eğer öyleyse o zaman az melek örneğini verdik, devamını getirmedik. Ayet Bize diyor ki, ve melaiketihi diyor işte. O amener Resulü ve birçok ayet-i kerimede. Meleklere imandır diyor. Tamam ben meleklere iman ettim geçtim. Peki melekler nasıl bir varlıktır? Bizim o efendim levhalarda olduğu gibi böyle kız suretinde elinde koçla beraber geliyor. ha Oradan aklında kaldı. Melekler kızdır. Hatta biraz daha efendim hurafe ve mitolojiye sardırırsan. Cahiliye araplarında olduğu gibi Allah'ın kızlarıdır haşa noktasına da varız. Bu hem melek anlayışını bulandırır hem de Allah inancını sulandırır ve bulandırır. Ama sen zannedersin ki ben iman esaslarına iman ettim. Halbuki ayetlerde ne der? Meleklerin kız olmadığını, Allah'ın böyle bir kız edinmediğini, meleklerin de kız olmadığını anlatır. Keza meleklerin özellikleri yine insanımızda böyle batıl inançlar var. Yok efendim ne olmuş? Melek gelmiş de bir işi yapacakmış da ondan sonra Allah emretmiş ki şu işi yap o işi yapmaya gelmiş ama karşısında bir mukavemet görmüş yahut acımış şu olmuş bu olmuş vesaire yapamamış ve mahcup pişman bir vaziyette Allah'ın huzuruna geri dönmüş Allah ona bir işin yapmasını söylüyor o ise o işi beceremeden ha adeta Allah'ın emrini çiğneyerek geri dönüyor. Böyle bir takım mitolojik yine anlatılar var mıdır? Elbette var. Şimdi sen bunları da melek inancının içinde belki de barındırıyorsundur. Şimdi senin imanın, istediğin kadar ben iman esaslarında meleklere iman ediyorum de. Senin buradaki meleklerinle Kur'an'daki melekler aynı mıdır? İşte iman esaslarının sağlaması, Allah'a iman ederken Allah'ım dediğin, peygamberlere iman ediyorum derken peygamberler dediğin şey Kur'an'daki Allah, sayı hadislerdeki Allah, Kur'an'daki ve sayı hadislerdeki peygamber ve kitabın aynısı olmalı. Oradakiler başka, senin zihnindeki başka ise, sen mitolojilerden beslendiğin bir Allah inancına sahipsen, yahut ahiret inancına sahipsen, yahut diğer esaslara dair inanca sahipsen, istediğin kadar ben, efendim, iman esaslarına iman ettim de kurtarmaz. Peygamberin önemi budur işte arkadaşlar. Peygamber sana, Senin kafanda kurduğun yahut birilerinin sana yutturmuş olduğu o inancı, anlayışı, zihniyeti, felsefeyi, ideolojiyi ne yapar? Bütün bunları kökten kazır, yeniden tek tek. Ayet ayet, hadis hadis, sahih olan, doğru olan neyse onları sana yeniden kazandırır. Demek ki biz iman esasları dendiğinde... Sadece İslam yoluna giriş için bir vize olarak bunları alıyoruz. Ardından da Kur'an ve sünnet bunun içini nasıl dolduruyorsa o şekilde bunların içini dolduruyoruz. İşte Allah'a iman esasının içi Kur'an-ı Kerim'de kader inancıyla dolduruluyor. Allah'ın ilmi, Allah'ın takdiri, Allah'ın iradesi, Allah'ın yaratması, bunların şümülü, her şeyi içine alacak kadar şümüllü olması bir adet. Kur'an tarafından verilmiş Allah inancıdır. Allah'a iman ettim dediğimizde biz bu inancıda ne yapmış oluyoruz? Onaylamış oluyoruz. Bunun için kadere iman açıkça bir madde olarak geçmiyor da demek mümkün. Evet kaynakları iman e, tahavi bu şekilde az evvel de arz ettiğim gibi açıkladı. Bir şey daha arz edeceğim sözü tamamlıyorum. Şimdi bu olayın akait boyutu arkadaşlar. Bir de olayın kelam boyutu var. Hocam nereden çıktı şimdi akait kelam kafamızı karıştırma falan demeyesiniz. Akait arkadaşlar akt bağ demektir. Akt etmek bağlamak demektir. Yani kalben bağlandığımız şeyler yüreğimizle bağlandığımız iman prensipleri. Allah inancı bir akidedir. Yani biz kalbimizle ona bağlanırız. Akide fert olarak bizim inandığımız ve birbirlerimize de tavsiye ettiğimiz inanç mecmuasıdır. Kelam ise söz konusu inanç mecmuasının muhtelif kişiler muhtelif kültürlerde zeminlerde yaşanan bir kısım problemler üzerine bunun tartışmasını mücadelesini vermek burada bir kısım o problemler üzerine problemleri çözümlemek adına geliştirilmiş bazı teoriler var formülasyonlar var bu da işin ne kısmıdır kelam kısmıdır Şimdi kelama baktığınız zaman mesela Aduriddin El-İci bize imanın tanımını verirken der ki Hazreti Peygamber Efendimiz'den alındığı zaruretle bilinen şeyler der. Kelamdaki bunun terimsel karşılığı darurat-ı diniyedir. Bakın burada İman tahavi, وَجَمِعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ dedi. Allah Resulü'nden bize sahih yolla ulaşan her şey dedi. Ama Adududdin El-İci, bunu kelami bir formülasyonla yeniden ifadelendirip diyor ki, Allah Resulü'nden bize zaruret düzeyinde intikal eden bilgiler diyor. Ne demek zaruret düzeyi? Yahut zarurat-ı diniye demek ne demek? Yani, İnsanların en ufak bir şek ve şüphe etmesine mahal kalmayacak kesinlikte bize intikal eden bilgiler demektir. Bunun da ifadesi arkadaşlar tevaturdur. Yani Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bize tevaturla ulaşmış olan dini bilgiler bunlar imanın konusu olurlar. Kelami manada. Cevatür bize ulaşmışlarla, sahih yolla ulaşmışlar arasında bir fark var mı? Var. İmam Tahavi bir akide alimi olduğu için, önümüzdeki metin de bir akide metni olduğu için, orada çok yalın haliyle sana, bana, efendim hatırının geçtiği insanlara, sözüne itibar eden insanlara ne yapıyor? Bahsettiğim 3 imamın görüşleri doğrultusunda ehl-i sünnet akidesini deklare ediyor. Ama kelamcı burada atölyede başka bir uğraşın peşinde. İki uğraş, iki çabada meşru bir çabadır, doğru bir çabadır, yerinde ve gerekli bir çabadır. O da şudur. Şimdi biz tahavi akidesi üzerinden insanları mümin, kafir diye kategorize edebilir miyiz? Burada geçen her madde üzerinden sen müminsin, sen kafirsin. Bak şurada geçen bir maddeye inanmadım. Kelamcı bu problemle ilgileniyor. Yani insanlar yüzyıllarca birbirlerini tekfir etmişler. Tekfir problemi diye bir şey var. Kelamcı bu defa probleme bir başka açıdan yaklaşıyor. Diyor ki tamam akide herkesin kendi kalbinde yaşatmış olduğu imandır. Ama Müslümanların aynı zamanda paylaştıkları bir sosyal hayat var. Birbirleriyle karşılıklı münasebetleri var. İnsanlar Sahip oldukları bu akideyi birbirlerine tekfir ithamında da referans olarak kullanabiliyorlar. Bak sen bu konuda kafam mı karışık buna inanmıyor musun şüphem mi var kafir olursun ona göre deyip tekfir edebiliyorlar. Bu sosyal bir problemdir tekfir meselesi. kelamcılar burada bu problem üzerinden imanın tanımını geliştiriyorlar ve buraya Zaruret kaydını getiriyorlar. Allah Resulünden bize intikal ettiği hususunda zorunlu bilgi ulaşmış, zorunlu bilgiye ulaşmış olan esaslar, içerik, imanın muhtevasına dahildir. Yani bir başkasını tekfir noktasına ancak bunları vardırabilirsin. Peygamber Efendimiz'den 7'den 70'e bütün Müslümanların duyduğu, duyabileceği yaygınlıkta ve açıklıkta sadır olmuş ve Müslümanlara intikal etmiş olan dini bilgiler ancak bu düzeyde bir imanın konusudur. Hangi düzeyde? Sosyal hayatta karşılıklı iman, küfür, tekfir bağlamında geçerli olan imanın konusudur. Fert olarak tabii ki biz Peygamber Efendimiz'den sayı Yollarla gelen bütün hepsine iman ederiz. Ama bunu muarızlarımızla tartışma sadetinde bağlayıcı bir delil olarak kullanabilir miyiz? Yahut bir insanı bu seninkisi iman değil. Eğer bunu kabul etmezsen kafir olursun. Böyle bir kanaata biz varabilir miyiz? Ha amca bunun cevabında diyor ki hayır sayı olmak yetmez. Aynı zamanda ne olması lazım? Zaruri bilgi ifade edecek düzeyde olması lazım. Zaruri bilgiyi bize hangi haberler bildirir? Yani zorunlu kesin bilgiyi bize ancak mütevatir haberler bildirirler. Yani Hz. Peygamber Efendimiz'den böyle dediğini bir kitle duymuş olacak. O kitleden daha sonra bir başka kitle böyle kitleden kitleye nesil benesil bu günlere ulaşmış. Yahut kitaplara te, te, tedvin edildiği günlere kadar ulaşmış olacak. Kitle dediğim illa binler on binler demek değil yani. Bu yeri gelir 10 kişiyle de olur yeri gelir 100 kişiyle de olur. Bu konuda tarif aslında esnektir. Ne der? Örfen adeten yalan üzerinde söz birliği yapmış olmalarına ihtimal verilemeyecek bir cemaat tarafından, başından itibaren kesintisiz biçimde nakledilen haberler. Peygamberimizden bu şekilde nakledilen bütün dini bilgiler, yani bütün Kur'an ayetleri, keza alimlerimizin mütevatir, hemen hemen ittifak ettiği böyle mütevatil hadis mecmuaları var. Burada bulunan ama sözlü ama fiil sadedindeki bütün hadisler. Evet bunlar bir Müslüman için nedir? Zorunlu bilgi ifade edebilecek düzeydedir. Yani Hazreti Peygamber Efendimizin bunları söylediğini biz zorunlu olarak kabul ediyoruz. Yani bunlar üzerinde şüpheye düşmek, hayır efendim böyle bir şey yoktur demek Sanki Allah Resulü'nün yüzüne karşı onu yalanlamak demektir. Bununla eşdeğerdir. Aradaki rivayet, Efendim zinciri kesin olduğundan dolayı artık ravileri yalanlamak değil. Bizzat Mervi Yunan olan peygamberi yalanlamaya eşdeğerdir bu. Tevaturun detayları, şartları vesaire var. Acizane şunu söyleyebiliriz. Tevaturun iki boyutu var. Ulemanın tevaturu var. Bir de avamın tevatürü var. Yani avamı bağlayan tevatürle ulemayı bağlayan tevatür farklıdır. Mesleği, işi, uğraşı, ayetler, hadisler ve dini bilgiler olan alim için tevatür ölçüsü daha hassastır. Ama avam için tevatür ölçüsü daha esnektir. İşte zarurat-ı dini yederken biz avamın ölçüsünde tevatürü kastediyoruz. Ne o? 7'den yetmişe herkesin duyduğu duyabileceği bu yaygınlıktaki dini bilgilerdir. Namaz, oruç, zekat, haç, ezan, minare, minare demeyelim de ezan, kamet, kurban, bayram. Bunlar 7'den yetmişe bütün Müslümanların gördüğü, bildiği, duyduğu tesettür, cihat, 7'den 70'e bütün Müslümanların duyduğu, bildiği, bunları duyup bilmek için yani Peygamberin bunları yaptığını dinde böyle bir uygulamanın olduğunu bilmek için alim olmaya, kitap okumaya, karıştırmaya gerek yok. Zaten Müslüman muhitte yaşayan bir insan bunları medrese, mektep görmese de bilir, öğrenir. Dolayısıyla bu tür şeylerin inkarı sanki kaynağı olan Hazreti Peygamber Efendimizin yalanlanması anlamına gelir. Bunlar zaruratı diniyedir. İşte EC diyor ki bunlara iman kelami anlamda terminoloji kelam terminolojisindeki iman bunlara imandır. İşte bu iman ancak karşılıklı polemik konusu olabilir. Bu ölçülerde sen muarızlarla tartışabilir. Yeri geldiğinde bu küfürdür. Yahut bir yargıç bir İslam yargıcı kalkıp tekfir hükmü yargısında bulunabilir. Öbürü ise zorunlu bilgi ifade etmediği için avam düzeyinde bir tevatür söz konusu olmadığı için artık o kimsenin hesabı Allah'a kalmıştır. Allah o kimsenin hesabını sorar. Böylece akide ile kelam arasındaki farka da bu açıdan işaret etmiş olduk. Yani, oluyor, daraltıyor itikat esaslarını daraltıyor. Kabul etmiş. kabul etmiş değil. Kabul etmiş yani Kelami etmiştir. Doğru tekfir açısından yani imana imana sosyal hayatta, hukukta kendine has e, fonksiyonunu kazanacak bir tanım getiriyorlar. Allah'la kul arasında özel bir konum değil bu. Bu imanın sosyal hayatta, yargıdaki karşılığı. Ve özellikle de tekfir problemiyle alakalı bunu tekrar ifade edeyim. Tevaturu anlatırken dedik ki alimler için tevatur daha hassas bir şeydir. Dediğimiz gibi kitapla hadislerle meşgul olan alimler sokaktaki insanın bilmediği şeyleri bilir. Yıllarını bunlara vermiş bir insan Tabii ki bunları bilir. Hz. İsa'nın nüzülü meselesi bir alim için bir hoca için mütevatirdir. Zorunlu bilgi ifade eder. Bir hoca mütevatır. Nüzül İsa'yı inkar edemez. Nüzül İsa gerçeğini bilmesi gerekir, mecburdur. İşi bu. Bununla ilgili rivayetler, kitaplardaki bilgiler ki tahavide de geçiyor açıkça. Bir hoca bunu duymamış, bilmemiş, görmemiş olması düşünülemez. Ama avam için bu gerekli midir? Yani sokaktaki bir insan Hz. İsa'nın nüzülü denen gerçeği bilmiyor, bundan habersiz yaşadı. Allah bu kimseye sen Lüzüli İsa'ya inanmadın. Senin imanın geçersizdir der mi? Allahu alem demez. Neden? Çünkü bu avamı da bağlayacak, içine alacak efendim. Ölçüde bir iman esası değildir. Ama dediğim gibi hayat içine girdikçe iman da ne oluyor? Tafsilata dökülüyor. Bir gün Hz. İsa'nın nüzülüyle ilgili bir tartışmaya şahit oldu ya da böyle bir şey duydu ya da birinin inkarına şahit olduğunda artık kafasına soru işareti düşmüştür. Önceden o konuda hiçbir şey bilmiyordu. Ama şimdi artık bu konuda bir şey biliyor yahut bir şey düşünüyor. Ya nüzül edeceğini yahut etmeyeceğini düşünüyor. Şimdi artık acaba benim bu düşüncem doğru mu değil mi diye sormak zorundadır. Bir alime gidecek ve soracak. Diyecek ki ben Hazreti İsa'nın nüzülü konusunda böyle bir tartışmaya şahit oldum. Kafam karıştı. Bundan önce hiç böyle bir şey aklıma bile gelmiş değil. Ne Hazreti İsa nüzül edecek ne de inmeyecek diye hiçbir şey bildiğim yoktu. Evet böyle bir tartışmaya şahit olduysan Evet işin doğrusu şudur. Aha sana hadisler aha sana alimlerin görüşleri vesaire diye mutlaka o kimsenin aydınlanması gerekiyor. Bu konuda doğru inanç neyse. Ona sahip olması gerekiyor. Aksi takdirde bu fıkılıklarda da geçer. Aksi takdirde bu şek şüphe insanın kafasına girdikten sonra o iman geçerli olmaz. Yani iman hususu böyle ihmale gelmez arkadaşlar. Neyse. E Evet. Ama akaidimizi, akidemizi insanlara bağlayıcı bir delil gibi sunamıyoruz. Kelam çerçevesiyle çerçevelenmiş olanları ancak insanlara e, ilzam edici bir hüccet olarak kullanabiliyoruz. Peki, ve ahiru rabbil alemin diyelim. Sorusu olan varsa buyuruz. Hocam sorular var Bir duyurumuz da müsaade ederseniz. Tamam buyur. Bugün Samet Medresi'nde inşallah saat 4'te Emi Hocamızın Davrular Kam kitabını inşallah kritik edeceğiz. Saat 4'de yarım saat kaldı. İkindi namazımız var. İkindi namazı için bayanlar burada kılabilirler. Erkekler de çok hızlı bir şekilde gidip gelirlerse matkulu geçer. Bir yere ayrılmayın. Evet bu imanın artması ve eksilmesi meselesi O bizzat bu tahavide geleceği için oraya girmedim o biraz detay kalıyordu önümüzdeki konularda bu konuya gireceğiz inşallah. O sorular var. Hakikaten uzar yani. Gerçekten Maşallah. Bir soru var, bir bir soru var Şimdi arkadaşlar ben öyle görüyorum ki Müslüman kardeşlerimizin kendi aralarında tartıştıkları epeyde bir e, grupların keskinleştiği birbirlerini artık anlamaz hale geldikleri bazı kangren olmuş konular burada gündeme getiriliyor. E, bu dersler devam ettikçe zaman zaman bu hususlar Zihnimizde aydınlığa kavuşacak bazı ön bilgiler, usule dair bazı hususlar burada zaten zikir edilecek. Onları duyduğumuzda zaten zihnimizdeki birçok mesele kendiliğinden çözülmüş olacak. Daha dersin başındayken bu konulara girmek öyle düşünüyorum ki bu dersi sabote edebilirsin. Bence bir yola çıktık. Biraz yol kat edelim. Bir altyapımız oluşsun. Ondan sonra biz bu tartışma konularına girelim inşallah tamam. Şimdi hususen bu meseleleri böyle cevaplamaya kalktığımda hem vaktimiz de el vermiyor buna hem de şu an için bence erken. Siz bakın siz değerlendirin. Çünkü bir saat iki saat söyleyecek sorular var. Abi, ben bunları yanıma alayım bunlar bende bulunsun. Ben belki bu sorulardan hareketli önümüzdeki derste ne yaparım içerikte bunlara zımnen değinirim. Tabi arkadaşlar önümüzdeki derste gelirlerse.